Geçen dersimizde konuyu şöyle bitirmiştik hatırlıyorsanız ee, demiştik ki normalde müzik aletleri ile ilgili varid olan hadisleri söylemiştik ve demiştik bu hadislere dayanarak da hadislerin deralete açık olduğu için ve subutu da sayih olduğu için alimlerin geneli müzik aletleri haramdır demişler tabii doğal olarak müzik aletleri haramdır denince de. O müzik aletlerinden çıkan müzik de e, haramdır. O müzik aletlerinin kendi de haramdır. Onları satma da haramdır vesaire bir takım fetvalar e, vermişler. Niye? Çünkü bizim konumuz neydi? Müziğin hükmüydü. Değil mi? Müziğin hükmü nedir? E, müzik işte haram mıdır? İhtilaflı mıdır? vesaire Sonra dedi ki tabii özellikle hem geçmişte çok cılız bir ses olarak var olsa da özellikle günümüzde işte müziğin helal olduğunu e, müziğin haramlığı meselesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen bazı insanlar e, var. Ve bunların bazı dayanakları var. Tabii konunun en sonunda demiştim ki umumen aslında bunların bir dayanakları yok. Yani umumen bir dayanakları yok. Çünkü bunun başında gelen e, ve en meşhur olanlarından bir tanesinin sözünü aktarmıştım size. Değil mi? Ne diyordu? Siz, e, müzik hayatlarının bir parçası olan, müziği ruhun gelişmesi için bir sebep olarak gören, müzikle insanları tedavi eden, yani müziğin ruha iyi geldiğini inanan bir topluluğu İslam'a davet edeceksiniz ve onlara müzik haramdır e, diyeceksiniz. Hiç olur mu böyle? Hani adam o zaman ben İslam'a girmiyorum der. Mesela benim müzik hayatımın bir parçası. Yani söz şuraya kadar doğru. Gerçekten bugün müzik insanların hayatının bir parçası olmuş. Değil mi? Yani içeriye girip de müzik işitmediğiniz bir dükkan, işitmediğiniz bir araba, işitmediğiniz... böyle bir şey yok değil mi? Bir haber. Mesela en basitten haber izliyoruz. Her haber arasında bir müzik çalıyor yani. İki haber, bir haberden bir habere geçiş için radyodan. Mesela mutlaka ara bir şey var, ara bir fon var. Bir müzik var ve müzik şey olmuş hayatının bir parçası olmuş. Hele özellikle bu son zamanlarda telefonların müzik çalabilme özelliği veyahut da telefonlardan müzik dinleme özelliği de çıkınca yolda da dikkatinizi çekmiştir. Herkesin kulağında bir kulaklık insanlar müzik dinliyorlar. Böyle olunca bu kısmı doğrudur. Gerçekten müzik insanların hayatının bir parçasıdır. Ama ikinci kısmı yanlıştır. Değil mi? Eğer Allah ve Rasulü bir şeyin haram olduğuna hükmetmişlerse hiçbir mümin erkek ve mümin kadının bu konuda seçim hakkı yoktur. Zaten böyle olmasa Müslüman olamaz. Abi. Yani yapabilir, nefsine yenik düşebilir, günaha girebilir bu ayrı bir şeydir. Ama hükmün aslını kabul konusunda problem yaşayamaz bir insan. Yani örneğin bir adam diyelim ki zina, nefsine yenik düşüp zina işleyebilir. Öyle mi? Ama ben yani bu zinaya çok düşkünüm, onun için bana zina haramdır demeyin. Yoksa İslam'a girmem. E böyle bir şey diyemez hiç kimse. Değil mi? Çünkü bu İslam'ın ve imanın özü olan teslimiyete münafidir. Bu mesele de böyledir. Yani bir adam konudaki bir ruhsata, bir fetvaya dayanıp farklı bir şey çıkarabilir ortaya veyahut da günah işleyebilir, nefsime yenik düşüyorum diyebilir. Bu ayrıdır. Ama Allah ve Rasulü demiş ama olsun bizim toplumda böyle olduğu için biz bize müzik haramdır demeyin. Mesela bu olmaz. Yani bu doğru bir şey değildir. Genelde zaten bunu ön plana çıkaran insanlar kimlerdir? Genelde diyorum istisna olmakla beraber. Zaten İslam fıkhındaki bazı kolaylığa delalet eden nasları ön plana çıkarıp Allah'ın birçok haramını insanlara helal kılan, Allah'ın birçok vacip kıldığını da insanların üzerinden mahzur kılan. Aslında kendi kolaylıkları için, kendi rahatlıkları için, kendi konforları için Allah zevcelerinin dinini yine Allah'ın dininden olan bir takım esaslarla saptıran insanlardır. Bunlar da zaten maruf isminde de e, maruf olan insanlardır. Tabii bu bunu bu şekilde söylemezler. Yani hani e, sabit olan naslarla ümmetin üzerine icma nakletmiş olduğu bir meselede bu sebepten dolayı ben bunu haram demiyorum, demeyecek. Ne yapacak? Şüphe olabilecek, kafa karıştırabilecek şeriattan birtakım dayanaklara dayanmaları lazım. Öyle değil mi? Yani bunu belki laf arasında bir kitapta لَحْنِ الْقَوْلْ babından e, adam zikretmiş olabilir. Ama bunu bir muhalifet delil olarak ne yapamaz? Bir delil olarak bunu sunamaz çünkü bu delil değildir. O da bunun yani bunu iddia eden kişinin de bunun delil olmayacağını o da bilir e zaten. Bunların en belirgin dayanaklarından bir tanesi nedir? E, bilen var mı içinizde veya daha önce duyan var mı içinizde? Peki ehli sünnetin müzik haramdır dediklerindeki en belirgin dayanakları nedir? Bu hadistir değil mi? Bu adamların da en büyük dayanağı bu hadistir. Tamam? Yani müzik haram değildir diyenlerin de en büyük dayanağı bu hadistir. Nasıl? Çünkü demişer ki bu hadis zayıftır. Tamam? Yani İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bu rivayet için demişler ki bu rivayet zayıftır. Tabi şimdi burada hemen aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Her insan bunlara sorar. Siz kimsiniz ki? Hani İmam Bukhari'de var olan bir rivayete zayıftır. Bütün ümmet onu telakkiyle kabul etmiş. Bütün ümmet yani hem kitabı umumen kabul etmiş, hem de bu hadisi ayrıyeten, hususen kabul etmiş. Yani elimizde fetvalar var ki bu hadisi bütün muhaddisler fukaha kabul etmiş. Siz kimsiniz ki böyle bir iddiada bulunuyorsunuz? Dendiği zaman diyorlar ki zaten bu i̇bn Hazm'ın iddiasıdır. i̇bn Hazm bu rivayeti inqita ile ve başka sebepler ile yani kopukluk ve başka sebepler ile bu rivayetin zayıf bir rivayet olduğunu söylemiş, bu rivayetle amel edilemeyeceğini söylemiş. Müzikten uzak kalma, dinlememe evlâ olabilir ama müzik haram değildir demiş, tamam. Doğal olarak da biz de İmam İbni Hazm'ın bu sözünden dolayı biz de bu hadisi zayıf kabul ediyoruz. Yani müziğin haram olduğuna en kuvvetli devlet eden hadis zayıf olmuş oluyor, anlaşıldı. Şimdi burada 2-3 iki, iki, kısım bu adamlar. Bir kısım zaten bu rivayet zayıftır, ondan dolayı yani ilgilenmeye gerek yok. Bazısı rivayetin sehhati ile zayıflığında ihtilaf olduğu için buna haram ve helal ahkamı bina edilmez. Sadece evladır ve değildir ahkamı bina edilebilir demiş. Tamam? Tabi şimdi burada hemen işin bu fenin ehli olan insanlar demişler ki, yani bu umumen tüm ilimlerde, hususen de hadis ilminde ihtilaf iki türlüdür demişler. Bir ihtilaf vardır, öyle değil mi? Makbul olan ihtilaf vardır, bir de merdud olan ihtilaf vardır. Öyle değil mi? Makbul olan ihtilaf vardır, bir de merdud olan ihtilaf vardır. veya da mesela nedir? İhtilaf ve tenevvû vardır, kabul edilebilecek ihtilaftır Bir de ihtilaf ve tudad vardır, zıtlık ihtilafı vardır, kabul edilmeyecek olan bir bu Kabul edilecek olan ihtilaf nedir? Çeşit ihtilafı, ihtilaf ve i̇htilaf tenevvûdur, tarafların delili veya ortada var olan bir delilin iki taraf tarafından farklı anlaşılmaya müsait olduğu durumlardır. Ya iki tarafın elinde mesela delil vardır, muharız. O farklı bir tercih metodunu işletip birini tercih etmiştir. Sen farklı bir tercih metodunu işletip birini tercih etmişsindir. Öyle mi? Ya böyle bir durum vardır. Veya o da bir delil vardır, tek bir delil vardır. İki türlü anlaşılmaya da müsaitdir. Yani sahabenin ikindi namazını Beni Kureyza'da kılıp kılmama meseleleri gibi. Değil mi? Sizden biri oraya ulaşmadan ikindi namazını kılmasın. Burada Peygamberin kastı acele edin diyen sahabeler var. Nasıl namazı geçirelim namazı kılanlar var. Hayır Peygamber demişse mutlaka bir bildiği vardır diyenler var ve namazı kılmayanlar var. Peygamber iki tarafı da kızmıyor değil mi? Sebep çünkü söylediği söz gerçekten iki manaya da gelebilecek, iki şekilde de anlaşılabilecek bir sözdür. Demişsen ihtilaf bu şekilde olursa ve tabi bu ihtilafın tarafı olan taraflar bu işin feninin ehli olursa. Bu ihtilaf nedir? Mahbuldur. Tamam o zaman ne olacak? Özetlersek bir, ihtilafın tarafı olan kişi ehil olacak. İki, ihtilafın tarafı olan kişinin delili olacak. Anlaşıldı mı? Yani şeriatın delil kabul ettiği bir delil olacak. Öbür türlü demişler her ihtilaf kabul ediliyor olsaydı e, hak din diye bir şey olmazdı en başta her ihtilaf, her ayrılık kabul edilebiliyor olsaydı hak din dediğimiz, mesela bugün İslam dini için kullanıyoruz ya başta böyle bir tabir olmazdı. Sonra hak mezheb diye bir tabir olmazdı. Herkesin ihtilafı ne de olsa kendi içerisinde muteber olurdu. Demişler birincisi hadis ilminde i̇bn Hazm kimdir? Bu birincisi, öyle mi? İkincisi demişler i̇bn Hazm'ın bu kendine delil olarak alıp hadisi reddettiği bütün töhmetler diğer alimler tarafından kabul edilmemiştir. Yani mesela diyelim enketa var demiş, yok demişler. Bak şu yoldan hadis mevsul gelmiş. Öyle mi? Çürütmüşler. Doğal olarak elinde delil olarak var olduğu, delil olarak zannettiği bir şeyi alimler çürütmüşler ve ispat ederek çürütmüşler. Yani İbn Hazm'ın da kendi bağlı olduğu usullere dayalı ispat ederek çürütmüşler. İbn Hazm'ın özrü olabilir o zaman bu konuda. Öyle mi? Ama sonradan gelip İbn Hazm'ın delil diye zannedip ön plana sürdüğü şeyleri delil olmadığını görenler için bu bir özür olamaz. Doğru mudur? Hatırlıyorsanız mesela ben Mustalahul Hadis dersini anlatırken şöyle bir konuya değinmiştik beraber. demişti ki Buhari'ye bazı eleştiriler yöneltilmiş değil mi? Hafız i̇bn Hacer diyor ki bunların iki tane cevabı vardır. Yani Buhari'deki hadislere yöneltilen eleştirilere Hafız i̇bn Hacer diyor ki iki tane eleştirisi e, cevabı vardır demiştim. Bir, umumi bir cevabı vardır. Bir de tafsili bir cevabı vardır. Umumi cevabı nedir? Demişti Bukhari'nin sayih kabul ettiği bir rivayete muaraza eden bir adamın sözüyle Bukhari'nin sözü çakışmış demektir. Öyle mi? Bütün Müslümanların ittifakıyla Bukhari bu fende herkesin üstündedir. Bu yönden Bukhari'nin sözü diğerlerine makbuldur diye. Bir de tabi tafsilatlı yani cevaplar. İşte insanların yanlış anladığı ve yanlış anladıklarından dolayı bir takım eleştirilerde bulunmuşlar. İşte diyelim Hafızimiz Hacer de bunlardan bir tanesi. Bunlara cevap. İmam Bukhari adına, onun usulünden bunlara cevap vermiş. Bu mesele de böyle. Yani bu bir hadistir, İmam Bukhari'dedir. İmam Bukhari bunu kabul etmiştir, i̇bn Hazm bunu eleştirmiştir. Var mı dünyada şöyle bir anket yapsanız i̇bn Hazm Bukhari'den daha iyi muhadistir diyecek biri? Yok yani yediden yetmişe herkes bunu bilirdi mi artık bu müsellem olan şeylerden biri. İmam Bukhari'nin hadis ilmindeki mekanı ve derecesi. İkinci olarak da dediğim gibi i̇bn Hazm'ın Elimde delil var. Bunlar zayıftır diye senede yönetmiş olduğu eleştiriler. Ehil olan alimler tarafından tek tek çürütülmüşler. İmam Bukhari hadise sahih diyor dedikten sonra bak İslam tarihinde 7'den 70'e herkesin tanıdığı e, alimlerin birçoğu bu hadise sahih demişler. Mesela bunlardan bir tanesi kimdir? İmam İbni Hibban. İbn Hibba'nı tanıyorsunuz değil mi? Sahihin. Kendisi sahih yazanlardan bir tanesi. Bu hadis şerife... Aynı İmam Bukhari'nin e, lafzıyla aktarmış ve bunu sahih olduğunu söylemiş mesela. E, başka İmam Bukhari'nin dışında erken dönem alimlerinden mesela i̇bn Salah Hadis ilminde, mesela hadis ilmine iştigal edip i̇bn Salah'ın ismini bilmeyen yoktur. Niye? Çünkü Mustafa'da dönüm noktalarından bir tanesidir. i̇bn Salah değil mi? İbn Salah bu hadisi rivayet ettikten sonra demiş: "والحديث صحيح معروف الاتصاله بشرط الصحيح." Demiş çok o açıdan hadis ittisal şartıyla beraber mağruf olan bir hadistir. Bedreddin İbn Cema'a hakeza demiş ki bu hadis sahihtir. İmam İbn Teymiyye hakeza demiş ki bu hadis sahihtir. İmam İbn Kayyim hakeza demiş ki bu hadis sahihtir. Hafız İbn Kesir hakeza demiş ki bu hadis sahihtir mesela. İbnül Mulakkan hakeza demiş ki bu hadis sahihtir. Raqi hakeza demiş ki bu hadis sahihtir. İbn Recep hakeza demiş ki bu hadis sahihtir. Ayni hakeza demiş ki bu hadis sahihtir. Hafız İbn Hacer el Asqalani hakeza demiş ki mesela bu hadis sahihtir vesaire. Tamam? Yani şimdi bu kadar hadis alemi bunlar mesela bunlar tek değil ha. Yani bu konu hakkında konuşan fıkıhçı hadisi kim varsa söylemiş ama bunları tanımayan yok. Yani İslami ilimlerle iştigal edip de bu adamları tanımayan hiç kimse yoktur. Bunların ismini duymayan İslam tarihinde hiç kimse yoktur. Doğal olaraktan ne oluyor? Ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Bu hadis sayiktır çünkü ümmetin cumhuru bu hadisi ne olarak kabul etmişlerdir? Sayık olarak kabul etmişlerdir. Anlaşıldı. İkinci olaraktan biliyorsunuz nikahla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Sünenlerde varit olan bir hadiste. Faslun ma bine alhalali ve alharami addufu وَالْصَوْتِ Helal ile haramın arasındaki ayrıcı nokta def ve ses çıkmasıdır. Tamam? Helal ile haramın arasındaki ayrıcı nokta def ve ses çıkmasıdır. Ne kastediyor burada Peygamberimiz? Şunu kastediyor. Bir adam bir kadınla zifafa gireceği zaman eğer bu zifafa girme helal bir zifafa girmeyse, bunun kanıtı nedir adamın bunu ilan etmesidir. Değil mi? İlan da nedir? İşte def vurmaları, düğün için bir araya toplanmaları, ses çıkması, sevinç olması değil mi? Zina yapacak olan bir adam bunları yapar mı? Yani zina yapacak, belki şimdi diyecekseniz zina yapanlar bundan daha beterini yapıyorlar. Düğün yapan adamdan daha rahat bir şekilde zina yapıyorlar ama o zaman için. Yani zina yapan adam kaçamak yapmak zorunda, gizlemek zorunda öyle mi? Kadınla olan ilişkisinin üzerini kapatmak zorunda mesela. Ama evlenen adam öyle değil. İlan ediyor mesela. Falan kez evlendi diyorsunuz. Maruf. İşte ma مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ def. Yani helal ile haramın arasındaki ayrıcı nokta deftir diyorlar. Burası anlaşıldı değil mi? Ha. Bu adamlar diyorlar ki def, def sonuçta, sonuçta müzik aletlerinden bir tanesi değil midir? Yani maazif dediğimiz o hadiste halal kılacaklar dediğimiz el-maazif kelimesine dahil değil midir? Dahildir. Peygamber aleyhissalatu vesselam eğer dufe cevaz vermişse Demek ki burada sizin anladığınız gibi değildir. Yani müzik aletleri mübah olan bir şeyde kullanıldığı zaman helaldir. Haram olan bir şeyde kullanıldığı zaman haramdır. Yani bir adam zina yapmak için, çok affedersiniz, dansöz oynatmak için, şehvet uyandırmak için müzik çalarsa bir kadını vasfederse ama bu haramdır. Ama müzik değildir haram olan. Müziğin içerdiği mana ve kullanıldığı yerdir. Ama eğer bir adam müzik aletlerini mesela düğün gibi, sevinç gibi, marş gibi İnsanları İslam'a teşvik etmek gibi yerlerde kullanırsa o zaman helaldir. Niye? Çünkü Peygamber vesselam buna cevaz vermiştir. Anlaşıldı değil mi burası? He. İslam alimleri bunlara demişler ki şüphe ehline karşı, demişler sizin bu söylediğiniz yanlıştır. Niye bu söylediğiniz yanlıştır? Çünkü sizin bu söylediğiniz metot, delillerin arasını cem ederken kullanılacak bir metot değildir. Öyle mi? En fazla burada ne diyebilirsiniz? Peygamber vesselam defi, düğün sebebiyle müzik aletlerinin arasından istisna tutmuştur, tamam? Çünkü o şeriatın sahibidir, şeriat dilediğini insanlara helal, dilediğini insanlara haram kılar, kimsede verdiği hükümde şeriatı yargılayamaz. Öyle değil midir? Müziğin haram kılınması da böyledir. Yani biz müziğin haram kılınırken bazı hikmetler zikredebiliriz ama illet belli değildir şu olabilir bu olabilir hikmeti budur diyebiliriz ama illet budur kesin bundan dolayı müzik haram kılınmıştır diye bir illet yoktur. Peygamberimiz müzik aletlerini haram kılmıştır. Tamam mı? Yani o zaman müziğin bir kısmı burada helal bir kısmı burada haram değil de ilk başta adım atılacak olan adım şu olabilir. Müzik aletleri umumen haram kılınmıştır. Ama Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sevinç münasebetiyle veya daha da daraltabiliriz. Mesela deriz ki, düğün münasebetiyle kadınların def çalmasına müsaade etmiştir. Kadınların def çalmasına müsaade etmiştir. Diyeceksiniz ki, niye mesela? Yani niye onların anladığı değil de, niye bu anlayış? Yani cumhur ulemanın anlayışı bu, bu adamların anlayışı bu. İkisi de sonuçta nedir? Bir anlayıştır. Niye? Çünkü diyeceğiz, bu anlayış selefin anladığı ve uyguladığı anlayıştır. Geriye gidin, önceki derslere. Adam ne demişti? Demişti, ben Ebni Mes'udun ve Ubey ibn Ka'b'ın olduğu bir mescide girdim. Yani bir meclise girdim. Baktım iki tane cariye ellerinde def çalıyorlar ve şarkı söylüyorlar. Ben dedim ki onlara: "Siz Muhammed'in ashabı olmanıza rağmen siz bu durumu ikrar mı ediyorsunuz?" Öyle mi? Bak ne anlıyoruz buradan? Hemen otomatikmen sahabenin yanında, o ilk dönem uygulamasında müzik aletlerinin umumen tahrimi insanların yanında mukarar olan şeydi. Onlar da ne dedi? Ancak bize bu düğünde ruhsat verildi dedi. اِنَّمَا رُخِّسَ لَنَا fil ursi. Bize düğünlerde ruhsat verildi. Demek ise sahabenin anlayışı nedir bu konuda veyahut da anlayışı nedir? Bu umumen haram kılınmıştır. Ama düğünlerde bunun çalınması, sadece buna tanınmış olan bir istisnadır. Anlaşıldı Yoksa bir kısımda kullanıldığı zaman bu helaldir. Ya mesela İbn-i Mesud veyahut da Ubey ibn-i diyebilirdi değil mi? Sen yanlış anlamışsın. Ey kardeşimin, ey annemin oğlu, ey kardeşimin oğlu. Öyle değil. Ee, i̇şte hani haram olursa haramdır, helal olursa buradaki gibi helaldir. Değil. Sadece bize, ancak bize اِنَّمَا رُخِسَلَنَا فِي الْعُرْسِي Bize sadece düğünlerde ruhsat verildi demişlerdir. Tamam. İkinci olarak alimler demiş ki e, normalde bir şey bir şeye kıyas edilecekken eğer senin kıyas yapmış olduğun fer' hükmü şeriat'ten mansus ise bu nedir? Kıyas, kıyas-ı fasittir. Nas'a muhalif olduğundan dolayı bu nedir? Kıyas-ı fasittir. Hem de aynı zamanda kıyas meal farktır. Farkla beraber kıyas yapmaktır. Niye? Demişler mesela siz bu konuda ana deliliniz nedir, deliliniz şu mudur, bütün müzik aletleri helalde kullanıldığında, helal haramda kullanıldığında haram değil. Sadece siz bakmışsınız peygamber düğünde defe izin vermiş, def çalmaya, siz de diğer müzik aletlerini buna kıyas ediyorsunuz. Öyle değil mi? Diyorsunuz aynı şekilde helal bir münasebette, şeriatın uygun gördüğü bir münasebette def çalındığı zaman, Öyle e, müzik aletleri kullanıldığı zaman def helal olduğu gibi bunlar da helaldir. Bu, bu işlemin ismi nedir? Def'in hükmü Nas'ta bildirilmiş, öyle mi? Diğerlerindeki bildirilmemiş. Sen ne yapıyorsun? Bildirilmemiş olanları, bildirilenlere ortak illetten dolayı kıyas ediyorsun. İllet müzik aleti olmasıdır, e, helal ve mübah ortamda çalınmasıdır. Öyle mi? Bundan dolayı buna kıyas ediyorsun. Peki kıyasın olabilmesi için belli başlı şartlar var ya kıyasın sahih olabilmesi için. Bunlardan bir tanesi de nedir? Senin kıyas yapıyorum dediğin fer' yani hakkında nasıl bulun asıl hakkında nasıl bulunan def. Diğer müzik aletleri ise fer' hakkında nasıl bulunmayan hakkında nasıl bulunmayan fer'in şeriatta hükmü olmayacak. Öyle mi? Şeriatta hükmü olan şeyi nasıl kıyas yapıyorsun ki? Madem bunun da hükmü var. Ha. Peki geçen dersimizdeki hadislere dönelim. Mesela Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne diyordu? İnne Allah harrama aleykumul hamre vel meysire vel kubete. Değil mi? Başka bir rivayette vel <gülüyor> kubete Allah kanine. ve Teala size kanini, udu ve tablı yani kubeyi size haram kıldı diyordu. Bak müzik aletlerine hükmü mansuzdur burada. Dur, değil mi? Sautani mel'unanani fi'd dunya vel ahireh. İki ses vardır ki Dünyada da ahirette de mel'undur. Öyle değil mi? Bir tanesi neydi? مِزْمَارَةٌ عِنْدَ نَغْمَةٍ مِزْمَارَةٌ عِنْدَ رَغْمَةٍ musibetin. Değil mi? Bir tanesi de da zurna sesiydi. Biz o zaman buradan neyi anlıyoruz? Sizin kıyas yapmış olduğunuz ferahın hükmü zaten şeriatta mansustur. Anlaşıldı. Mesela buna tam anlaşıldı mı anlaşılmadı mı burası? Anlamayan var mı burayı? Anlamayan. Anlamayan. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi mesela diyelim adamın bir tanesi kalsa desek, ki, örnek veriyorum. E, i̇çki haram kılınmış. Misal. içki bir sıvıdır. Su da sıvıdır. Ben de suyu içkiye e, kıyas edip haram olduğunu söyleyeceğim. Biz burada ne diyoruz buna? Hepsi bir yana teknik yaklaşırsak, suyun hükmü şeriata mansus olduğu için, nas kılınmış olduğu için, helal olduğu, mübah olduğu, sen suyu hiçbir şeye kıyas edemezsin. Çünkü hakkında nasıl var. Bir şeyi bir şeye kıyas edebilmen için temel şart nedir? İkisinin arasında illet uyuşması olacak. İki birin hakkında nasıl, birin hakkında nasıl olmayacak. Bu konuda senin kıyas yaptığın iki tarafında neyi vardır, nasıl vardır diye. Anlaşıldı? Yine mesela bu adamların delil almış olduğu rivayetlerden bir tanesi İmam Bukhari'nin, İmam Ahmed'in ve diğer e, hadis imamlarının Ayşe annemizden rivayet etmiş olduğu bir hadistir. Ayşe annemiz diyor ki ben Peygamber Aleyhissalatu vesselamla beraber e, otururken şeyde ben Peygamberle beraber evdeyken diyor iki tane cariye bizim evimizde def çalıp şarkı söylüyor. iki tane estaforla iki tane cariye benim yanında şarkı söylüyorlardı diyor. Sadece bu kadar. İki tane cariye benim yanımda şarkı söylüyorlardı. Peygamberimiz de diyor elbisesine bürünmüş bir şekilde uyuyordu. Yani uzanıyor Peygamberimiz, görmüyor ortamı, elbisesini bölünmüş bu şekilde. Ebu Bekir içeriye girdi. Ebu Bekir içeriye girdiği zaman onları nehyet ediyor. Yani onları itmiş, siz ne yapıyorsunuz? E demiş. Bir rivayette Hazreti Ebu Bekir diyor ki اَمِزْمَارَتُ الشَّيْتَانِ عِنْدَ nebi Yani Peygamberin yanında şeytanın zurnasını mı çalıyorsunuz? E demiş ve onları itmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da kalkmış. Bukhari'deki rivayet yerinden ve demiş ki onlara karışma Ebubekir Bekir çünkü o bayram günleridir bu günler mina günleridir yani hani bayram günleridir her koymun bayramı vardır bırak bunlar da kendi bayramlarında şarkı söylüyorlar kendi bayramlarında şarkılarını söylesinler tamam burada bunlar diyorlar ki bu adamlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında zurna çalınmış. tamam emizmara tuş şeytani günde nabi yani şeytanın mizmarı, peygamberin yanında şeytanın mizmarını mı çalıyorsunuz? Aynı diyorlar Hz. Ebubekir de sizin anladığınız gibi meseleyi yanlış anlamış. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada olduğunu belli etmiş ve onlara karışmaması gerektiğini söylemiş. Eğer müzik aletleri haramsa diyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl mesela mizmara, e, zurnaya şeyde müsaade ediyor? E, böyle bir günde müsaade ediyor. Şimdi alimler bunlara demişler ki birincisi olaraktan yani bu söyledikleri şeye cevap olarak da demişler ki bütün rivayetleri bir araya toplamamız lazım. Öyle değil mi? Sen bugün mesela mizmar dediğinde zurna'yı kastediyorsun ama eski dönemdeki insanlar yani ilk e, lügatın erbabı olanlar mizmar dediklerinde acaba neyi kastediyorlardı? Öyle mi? Mesela meazif gibi belki de mizmar genel müzik aletlerine atlak edilen bir isim değil. Belki birden fazla müzik aletine etlak edilen bir isimdi öyle mi? Mesela Araplar kavala da mizmar diyorlar. Zemmâraturâin diyorlar örneğin. Zurnaya da mizmar diyorlar. Anlaşılıyor değil mi? Şimdi sen bugün miz zurna dediğinde aklına mesela ne geliyor şimdi ben size zurna dediğimde aklınıza ne geliyor? Tek bir alet geliyor değil mi? Ama diyelim daha evvelden zurna dendiği zaman davul da geliyormuş, zurna da geliyormuş, saz da geliyormuş. Şimdi biz bunu birinin söylemiş olduğu bir söze hükmedebilmemiz için onların kendi kullanımından haberdar olmamız lazım. Doğru mudur? Mesela İmam Ahmed'in bir rivayetinde diyor ki çok sarih bir şekilde onun yanında def çalan iki tane cariye vardı. Tamam. Ayşe'nin yanında def çalıp şarkı söyleyen iki tane cariye vardı ee, diyor. Ha, o zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Hz. Ebu Bekir'in mizmar demiş olduğu şey nedir? Deftir. Daf'ta nedir kadınlara sevinç günlerinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bizzat müsaade ettiği zaten iki taraf tarafından da müsellemdir. Anlaşıldı? İki taraf tarafından da müsellemdir. Ondan dolayı burada Hazreti Ebubekir'in kastetmiş olduğu şey yani emizme alato şeytanı indel nebi dediği söz. yani siz peygamberin yanında şeytanın definini mi çalıyorsunuz? Bu neye delalet eder? Bu bir şeye delalet edecekse ehli sünnet âlimlerinin söylediğine delalet eder. Nasıl? Çünkü demek ki müzik aletlerinin hepsinin haramlığı sahabenin yanında karar olandı. Öyle değil mi? Asıl olan, yerleşmiş olan peygamberin onların terbiyesinde müzik aletlerinin her türlüsünün haram olduğuydu. Vesilelerle sahabeler, işte mesela peygamberimizin defe düğün esnasında müsaade ettiğini e, bazı vesilelerde sahabeler öğrenmiş oldular. Anlaşıldı. Niye? Çünkü sahih olan rivayet, sahih bir şekilde orada yapılan şeyi anlatıyor, e, orada yapılan işlemi anlatıyor. Orada yapılan işlem nedir? Orada yapılan işlem def çalınma işlemidir. Gün bayram günüdür ve Peygamber aleyhissalatu vesselam da bundan dolayı bunlara müsaade etmiştir. Anlaşılıyor değil? İnşallah. Burada ikinci bir mesele aynı birincide söylediğimiz gibidir. Yani ehli sünnet alimleri demiş ki, velev sizin dediğiniz gibi olsa, o anda orada zurna çalınıyor olsa, öyle değil mi? Bu müzik aletleri iyiye kullanıldığında, iyi kötüye kullanıldığında kötü değil, Dersin ki bayram günlerinde, ferah günlerinde, sevinç günlerinde, düğünlerde Peygamberimiz defa ve mizmara müsaade etti. Diğer kalanları ise nedir? Diğer kalanları ise haramlığı üzerine bakidir. Niye? Çünkü diğerleri üzerine mansustur. Öyle mi? Veya eğer siz deseniz ki bu bizzat mizmardır biz bundan kesin eminiz, mizmar hakkında da kesin nas vardır ayrıyeten. Öyle değil mi? Bu ikisinin arasını da birleştirmekle mükellef olursunuz o zaman. Yani bu ikisini nasıl? birleştireceğiz diye. Ondan dolayı bu e, yani müziğin işte iyiye kullanıldığında iyi kötüye kullanıldığında kötü olduğuna dair söylemiş oldukları şey de otomatikmen düşmüş olmuş. Tamam Yine bunların dayandıkları mesela rivayetlerden bir tanesi İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir e, hadis var. Nafi diyor ki benle İbn Ömer beraber benle İbn Ömer beraber e, yolda giderken diyor kaval sesi duyduk. Kaval, şeyin çobanların çaldığı var ya kaval sesi duyduk diyor. İbn-i diyor ellerini kulaklarından kapattı. Ve bana ikide bir soruyordu. Ey ee, Nafi, hala o çobanın kavalının sesi geliyor mu? Ben evet dediğim müddetçe ellerini kulaklarından çekmedi. Ben ne zaman ki evet kesildi kaval sesi gelmiyor dedim ellerini şeyden çekti. E, kulaklarından çekti ve bana dedi ki: "Ben Peygamber Aleyhisselatu vesselam'la beraber yolda gidiyordum. Peygamber Aleyhisselatu vesselam da aynı benim sana yaptığımı bana yaptı." Ne demek? Yani İbn Ömer'le beraber yürürken kaval sesi eşitmişler. Peygamberimiz kulaklarını kapatmış, İbn Ömer'e sormuş: "Ses geliyor mu?" Geliyor. Çekmemiş. "Ses geliyor mu?" Geliyor. Çek. En son ses kesildi. Ey Allah'ın Resulü deyince Peygamberimiz ellerini kulaklarından çekmiş. Tamam? Demişler ki bunlar. Bu rivayet müziğin helal olduğunu ama dinlememenin evla olduğunu delilidir demişler. Niye? Çünkü demişler eğer müzik sesi haram olmuş olsaydı Peygamberin İbni Ömer'i müzik dinlemesine müsaade etmesi, İbni Ömer'in de Nafi'in müzik dinlemesine müsaade etmesi mümkün olmazdı. Ve demişler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir münker görüyor, ellerini kapatıyor ama gidip o şeyi susturmuyor, o kavalı çalan adamı susturmuyor. Yani nasıl Peygamberimiz bir münkeri görüyor ve bu haramsa nasıl Peygamber bunu ikrar ediyor, yola devam ediyor, tekrardan geri dönmüyor, e, gelmiyor e, diye. Ondan dolayı demişler demek ki müzik iyiye kullanıldığı zaman helaldir, sadece dinlememek evladır. Yani takva olan, eftar olan dinlememektir diye. Bu iki istidlal de i̇bn Hazm'in istidlali zaten. Yani haram olmuş olsaydı peygamber dinlemesine müsaade etmezdi. Haram olmuş olsaydı peygamberimiz onu değiştirmeden yoluna devam etmiş olmazdı diye. Tabi İslam alimleri buna cevap olarak ne demişler? Demişler ki sema ile istima arasında fark vardır. İşitmek ile dinlemek Arap doğatında birbirinden farklı şeylerdir. Değil mi? Herhangi bir ses şu anda dışarıda siz beni dinliyorsunuz ama kulağımıza diyelim ki dışarıdan bir ses geliyor değil mi? Bunun ismi nedir? Sema'dir, işitmektir. Ama siz kulak verirseniz, onu dinlemeye başlarsanız bunun ismi ne olur? İstima olur demişler. Ve İslam şeriatı da demişler. Sema ile istima'ı birbirinden ayırmıştır. Mesela secdede de bu böyledir değil mi? Biri orada secde ayetini okuyor. Sesi benim kulağıma geliyor diye benim secde etmeme gerek yoktur. Niye? Çünkü sahabenin demiştir. İnnemes secdetu ala men isteme' Secde, kulak veren üzerine vaciptir. Yani kim Kur'an okunan Kuran'a kulak veriyorsa, okunan Kuran'ı dinliyorsa onun secde etmesi gereklidir demiş. Ondan dolayı istemi ile istemi birbirinden farklıdır. Burada çok açık bir şekilde biz anlıyoruz ki ne Peygamber, ne İbn-i Ömer, ne Nafi'ye kulak vermiyorlar. Yani dinlemiyorlar ama işitiyorlar. Yani geçtikleri yoldan, yürüdükleri yolda bir müzik sesi var ve bu müzik sesinden dolayı da bir işitme söz konusu. Hatırlıyorsanız şöyle bir soru sormuştunuz ve konuşmuştuk. İşte alışveriş merkezine gidiyoruz, örneğin markete gidiyoruz, örneğin elbise almaya gidiyoruz. İşte müzik çalıyor. Mesela müzik haramsa bizim bu durumda ne yapmamız lazım? O zaman ben bunu anlatmıştım size. Demiştim, sema ile istima birbirinden farklıdır. İstima yaptığınız zaman, yani ona kulak verdiğiniz zaman sorumlusunuz. Çünkü onu dinliyorsun iradenizle. Ama sen yolda giderken birileri bir şey söylüyor, senin kulağına bu geliyor, sen bundan ne değilsin? Sen bundan sorumlu değilsin. Çünkü kulağın işitme etkisini Allah Azze ve Celle koymuş. Değil mi? Kulağın işitiyor olması Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu bir şey. Ama dinlemek senin olan bir şey. Yani iradeni kullanıp o kulak elindeki organı o tarafa yönlendirirsen dinleme işlemi yapmış olursun. O zaman sen mesul olmuş olursun. Onun için demişler burada ee, bu işitmektir, dinlemek değildir. Demişler ve ondan dolayı da sizin bu dediğinize bir delil teşkil etmez demişler. İkinci olarak da, demişler sizin bu dediğinizi bizim kabul edebilmemiz için, kabul edebilmemiz için ne lazım? Peygamberimizin o kavalı çalan adamı görüyor olması lazım. Yakın bir yerde olması lazım. Ondan daha mühim bir işin olmaması lazım. Yani bunlar hepsinin nasıl sabit olması lazım ki biz diyelim peygamber bu münkeri gördü ve bu münkeri değiştirmedi. İbnu Ömer bu münkeri gördü ve bu münkeri değiştirmedi. Öyle değil mi? Yani şimdi örneğin siz buradan giderken mesela burayı düşünmeyin de e, köy yerini düşünün mesela özellikle köyde kalanlar. E, çoban dağın tepesinde kaval çalsın dağın yamacına kaval sesi gelir. Yani ses olmadığı için gürültü olmadığı için patırtı olmadığı için biri bir şarkı söylesin tarlanın birinde, ta en uçtaki tarlaya kadar şey gelir. E, ses gelir çünkü bir ses yok ortada. Yani şehir gibi bir gürültü, bir patırtı, bir hava olmadığından dolayı sesin yankı yapması, sesin yayılması çok rahat. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu münkeri gördü ve değiştirmedi diyebilmemiz için elimizde belge olması lazım. Değil evet. mi? İşte alimlerin o hani usulde hep zikre diyoruz ya yani bir kaide koymuşlar. Yani vakaatu aynin la tu'am. Yani aynı olan bir vakaa umumileştirilemez. Çünkü ihtimalleri çoktur. Yani Peygamber onu görmemiş olabilir. Çok uzakta olup sadece sesi duymuş olabilir, görse bile daha önemli bir işi olabilir. Mesela Mescidi i yıkmayıp cihada gitmesi ve cihadın dönüşünde yıkması gibi değil mi? İki münker var, e bir tanesi diğerinden daha önemli mesela onu terk etmiş yani çünkü yola devam ediyor, kendi yoluna bakmış olabilir. Biz bunların hiçbirini biliyor muyuz şu anda? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şeyden nasıl delil çıkarabiliriz ki? Çünkü biz bunu dediğimiz anda, bunu istideler yaptığımız anda otomatik ve şunu kabul ediyoruz. Peygamber adamı gördü. Bu bir. Adama ulaşacak mesafedeydi. Bu iki. Öyle mi? Üç daha önemli bir işi yoktu Peygamberimizin. Bu üçünü otomatik ve kabul etmiş oluyoruz. Ama ne nasılsın mantoku, ne nasılsın dışındaki bir şey, bunu ne yapmıyor, bunu desteklemiyor. Anlatabiliyorum inşallah. İnşallah. Başka bununla beraber. Alimler bunlara demişler ki velev istediler biçimi sizin dediğiniz gibi olsa bu ne ne gibi olabilir? Mesela İslam tarihinde bazı alimler demişler ki ordunun toparlanması için yüksek bir ses gerekiyorsa ve bu da borazan gibi şeylerle yapılıyorsa borazan caizdir demişler. Tamam? Yolda giderken eğer kervanların develer mesela hırçınlaştığı bir olay oldu Onları bir ses götürecek örnek veriyorum. Bir ses olsa bütün develer veya hayvanlar onun peşinden gidecek. İşte en baştaki deveye onu takmak şeydir. Hani caizdir o eğer bir ses çünkü sonuçta bunu yapmasan o mal hepsi telef olacak o hayvanlar kaçacak. Anca demişler belki sizin dediğiniz gibi olmuş olsaydı bile bunu böyle bir şeye delil getirebilirsin. Yani müzik çalmaya değil hani çobanın kendi hayvanlarını bir araya toplayıp çoban kavalı ne için çalar? Biliyorsunuz çoban kavalı ve hayvanlara bir ses verip onları bir şeyde toparlamak için çalar. Öyle değil mi? Çobanın hayvanlarını toplayabilmesi, onları yönete yönlendirebilmesi için çobana tanınmış olan bir ruhsattır diyebilirdiniz. Eğer hani istillaliniz doğru olmuş olsaydı, bu söylediğimiz eleştirilere muhatap olmamış olsaydı bundan umumi bir hüküm çıkaramazdınız yine. Ne yapabilirdiniz? Hususi bir alanda bazı alimlerin yaptığı gibi bunu bir fetva haline getirebilirdiniz. Tamam Savaşta borozana, kervanda zile, işte çobana da bu ruhsat olarak verilmiştir ee, diyebilirsiniz. Mesela demişler. Daha sonra bunların mesela e, delil olaraktan getirdikleri başka rivayet böyle çok e, hani... Çünkü çoğu zayıf rivayet de var. Hani onlara zaten geçiyorum. Boşuna çünkü olmayan bir şeyin üzerinden boğaz e, yormaya, kafa yormaya gerek yok. Yani olan hani gerçekten sahih olan, sabit olan ve dayandıkları e, rivayetler arasından başka rivayet olaraktan yeter. Yani e, şu an benim başka da şey yaptığım yok. E, yani böyle çok e, gerçekten delil olabilecek ve delil olarak sunmuş oldukları yok. Ha bunun dışında dediğim gibi zayıf rivayetler var. İşte falan sahabenin meclisinde müzik çalındı. işte cariye oynadı, işte sahabe sessiz kaldı falan işte hep kezzap, uydurma ravilerle dolu olan rivayetler. İşte falan alim giderdi, semah meclislerine oturur, onlarla beraber işte semah dinler raks ederdi. Bu Mevlevilerin yaptığı gibi işte çalıp, dönüp oynarken falan alimler de bu mecliste bulunurdu falan. Bu tip yani aslı olmayan, senedi olmayan bazı şeyleri var, dayanakları var ama sünnetten temel olaraktan dayanmış oldukları şeyler bunlar. Bunlara az çok anlar sakladım buna benzer veya buna yakın zikredilebilecek olan daha farklı şeylere, daha farklı delillere en azından cevap verebiliriz. Yani elimizde ona karşı durabileceğimiz, elimizde tutabileceğimiz bir cevap var. Bir de geçen dersimizde söylediğim gibi en önemli meselelerden bir tanesi. Bu adamlar dedim ki size hatırlıyorsan İslam tarihinde tasavvufa bulaşmış veyahut da zındıkların meclisinde oturmuş bazı insanlar, bilinen bazı şahsiyetler e, Sema denilen şeye cevaz vermişler. Sema nedir? E, tasavvuf meclislerinde insanların bir araya oturup ağıt, neşit, şiir, müzik aletleri eşliğinde söyleyip bunu dinlemeleri, bununla Allah'a yaklaşmaları, bununla imanlarının arttığını söylemeleridir. Bunun bir ileri boyutu da Rahıs'tır. Yani biz Rahıs desek de onların işte mevleviler ne diyorlar ona o döndükleri şeye Sema mesela değil mi? Yani o onlar için bir ibadet. Yani onunla Allah'a yaklaştıklarını, onunla kendilerinden geçtiklerini, onunla nefislerini terbiye ettiklerine inanıyorlar. Tabii bu yeni çıkmış olan bir şey değil. Öyle mi? Bu eskiden de var. Çünkü tasavvuf eski bir şey olduğundan dolayı tasavvufun sapıklıkları eskiden de e, var. İşte bazı alimlerin bunlara mesela cevaz verip aynıma gittiği. E, örneğin İmam Gazali gibi. Yani biliyorsunuz İhya ul sahibi Gazali böyle bir şeye cevaz vermiş. Yani demiş ki eğer e, müzik aletleri bu tip bir şey için kullanılırsa, helaldir. Çünkü biz mesela bizden öncekilerden böyle gördük. Hani bunu yaparlardı ve bunu ikrar ederlerdi e, diye. Yok eğer böyle e, olmazsa, e, haramda kullanılırsa, işte zina, kadın vasfetme, şehvet uyandırma o zaman haramdır. Bir de bu tip fetvalara dayanmışlar. İşte i̇bn Hazm kendince delilleri çürüttükten sonra, tabi sonuç olarak ortaya ne çıkarmıştı o hal Müzik eğer bir haram barındırmazsa ekstra müzik aletleri ve müzik aletlerini kullanmak helaldir demiş tabi doğal olarak da tamam mı? Bu tip birtakım fetvalar getirmişler ve demişler ki siz yanlış anlıyorsunuz. Çünkü şayet müziğin her türlüsü haram olmuş olsaydı, dini müzik denilen şey olmasaydı İslam alimlerinin komple buna karşı çıkması gerekirdi. Yani her dönemde tasavvuf olmuş, her dönemde insanlar tasavvufa bulaşmış ve İslam alimleri buna sukut etmişler diye. Tabi doğal olarak insanın aklında da böyle bir şey uyanıyor. yani Gerçekten İslam tarihinde madem bu varsa ve buna sukut edilmişse demek ki alimlerin bu haramdır, haramdır dedikleri nedir? Haramda kullanılan, içkinleşlik ettiği, zinanın neşlik ettiği, kadın neşlik ettiği şeydir. E, müzik meclisleridir e, diye. Tabi bu böyle değildir. Yani bu böyle değildir. Niye? Çünkü İslam alimlerinden çok salih bir şekilde buna da nas kılanlar var. Yani bunun da buna dahil olduğunu bunun da buna haram olduğunu söyleyenler var. Mesela İmam Malik, bunlardan bir tanesidir. Öyle değil mi? İmam Mali'ye soruyorlar, diyorlar, ey imam bizim yanımızda bir kavim var. Bunlar züht ve takva ehli oldukları söyleniyor. Bunlar yemek yerler. Yemek yedikten sonra neşit çalarlar. Neşit çalar ve işte hani ilahi türü şeyler söylerler e, müzik aletleriyle ve daha sonra da raks ederler. Yani kalkarlar, oynarlar işte sema dedikleri şeyi, benzer şeyleri yaparlar. İmam Malik soruyor diyor, bunlar çocuk mudur? yok diyorlar. Peki diyorum bunlar deli midir? Ee, yok diyorlar. Valla diyor ben akıllı olup da çocuk olmayıp da bizden öncekilerden bunu yapanı bilmiyorum. Öyle mi? Yani hani kendimizden önce var olanlardan tabii kendinden önce kimi kastediyorsa Habe'yi kastediyor. Ben böyle bir şeyin olduğunu o döneme dair bilmiyorum. Mesela İmam Şafi'ye soruyorlar. Diyorlar ey İmam Şafii takbirin hükmü nedir takbir? Ghabere. Tamam mı? Ghabere, yughabiru, takbir. Hükmü nedir? Takbir Yine aynı şekilde bir araya toplanıp bunların bir şeye vuraraktan yani bir şeyden ses çıkararaktan beraberinde ilahi söylemeleri, beraberinde işte neşit, ağıt yakmaları. Yine tasavvuf ehlinde var olan bir şey. Ben diyor, Bagdad'da bir zındık taife bıraktım, onlar takbir yaparlardı. Tamam? Yani bak cevap olarak takbir helaldir veya haramdır bir şey demiyor, dikkat edin. Ben Bagdad'da diyor, zındık olan bir taife bıraktım geride, Bagdad'dan gelirken. Bu insanlar ne yaparlardı? E, takbir denilen şey yaparlardı. Biz buradan neyi anlıyoruz? Yani tasavvuf ehlinin o dönemde yaptıklarına da İslam alimleri karşı çıkmışlar. Mesela İmam Malik yine demiş ki ben neşit üzerine ve ağıt üzerine kiralamayı haram e, kerih görüyorum. Yani bir adama gel seni kiralıyorum bana neşit oku işte gel bana ağıt oku mesela diye. Kadir İyaz bu sözünü açıklarken müdevvenede gelmiş olan bu sözü açıklarken diyor ki İmam Malik burada kasta tasavvuf ehlinin neşitleri ve tasavvuf ehlinin ağıtlarıdır, e, diyor mesela. Aynı sözü, yani benzerini İmam Kurtubi ve İmam yani Kadı Eyyaz beraber söylüyorlar ve diyorlar ki asıl kötü olan bununla Allah'a yaklaştığını iddia eden bazı insanlar çıktı. Hani bunun İslami olduğunu, bununla Allah'a yakınlaştığını iddia eden bazı gruplar çıktı. Kadı Eyyaz hem sapıktır, hem sapıtandır, hem sap, sapıtan hem de sapandır bunlar diyor. İmam Kurtubi ise diyor ki bunların şeyinden Eşşerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Yani bu bozuk olan eşşerli anlayışlarından Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Anlaşıldı. Doğal olarak biz buradan neyi anlıyoruz? İslam alimlerinden bu konuda konuşanlar bu konuda istisnada bulunmamışlar. İslam'ın müzik, dini müzik diye bir istisnada bulunmamışlar. Ama nedir? Tasavvufa bulaşmış. Tasavvufla iç içe olan yani sözü de muteber olmayanlar farklı şeyler söylemişler. Mesela buradan birkaç tane buna örnekle okuyayım. Yani bizzat hani buna nasıl kıldıklarına e, dair ayrım olmadığına e, dair. Mesela e, İmam İbn -i Cerir -i Taberi meşhur tefsirin sahibi biliyorsunuz. Eee Asar kitabında diyor ki e, misal fe ma'lumun en ma zekertu min et tanabir ve'l aidani ve'l mazamiri ve ma eşbeha min el eşya'e lati yu'sa Allahu biha li'l muslimi değiştirirha <tâğîruha> an heyetaha el makruha lati yusa Allah biha ve bi nahwi allazi qulna fi zalika waradat el azaar an es-selaf el madina min ulama tamam bütün müzik aletleri ve bunların benzerleri diyor bak dikkat et yani bu söylediklerim ve bu söylediklerime benzeyenler ve ma eşbeh müzik aletlerine benzeyenler bunlar nedir bunları değiştirmek müslümanın üzerine vaciptir niye çünkü seleften varit olan eserler bu yöndedir ve onlara ihsanla tabi olan alimlerin e, uygulaması da bu yöndedir diyor. Mesela Hafız İbn Recep e, Hanbelilerden diyor ki: "Sema'u alatil melahi kulliha ve kullun minha muharramun bi infiradihi." Tamam? Sema'u alatil melahi kulliha yani bütün lehu aletleri, müzik aletlerini hepsi ayrıyeten وَكُلُّنْ مِنْهَا مُحَرَّمٌ بِاِنْفِرَادِهِ Yani bir de her biri hem hepsi haram olduğu gibi her biri de ferdi olaraktan haramdır. وَكَدْ حَكَى أَبُوْ بَكْرِ الْاَجُورِ وَغَيْرُهُ اِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ Alimlerin bu konudaki icmanı İmam Acuri ve benzerleri rivayet etmiş demiş Hafız İbn-i mesela. Ee, İbn-i Kudama aynısını demiş. أَلَاتُ الْلَهْوِ كَالْتَنْبُورِ mizmari alatun lilma'siyati bil icma'i tamam mı alat bak alatul lehvi önce hepsini kapsıyor daha sonra örneklerini zikrediyor alatun lilma'siyati bil demiş mesela ibni salahh demiş ki fe'yulem ennedduffa veşşababata ve'lghina'e iz echtemat fastima'u zalika haramun yani ıslığı, şarkısı ve müzik aleti bir araya geldiği zaman bunlar bir araya toplandığında bunları dinlemek haramdır e, demiş. Alimlerin ittifakıyla وَلَمْ an عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَدُّ fil فِي الْإِجْمَاعِ وَالْإِخْتِلَافِ اَنَّهُ أَبَاحَ هَذَا سَمَاحًا Yani diyor sözü icmada ve ihtilafta muteber olan hiçbir alimden de bunu mübah kıldığına dair bir nakil yapılmamıştır. Tamam Mesela İmam Kurtubi hakeza diyor, müzik aletlerini saydıktan sonra fela يُخْتَلَفُ ف۪ي تَحْرِيمِ سَمَاعِهِ وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنَ السَّلَفِ وَا اِمَّةِ الْخَلَفِ مَنْ يُبِعُوا Yani bunlar haramdır, ben seleften, imamların seleften ve haleften imamların hiçbirisinden, yani sözü muteber olanların hiçbirinden bunu helal dediğine ben şahit olmadım e demiş mesela. Hakeza İmam Nevi demiş Mızmarul Iraqi ve ma yudrabu bihi al-awtaru haramun bila Yani ihtilafsız bir şekilde. Hani ihtilaf olmazsın haramdır. Hakeza mesela İbn Kayyim diyor, "Esvatul maazifil lati sahha an-nabi tahrimuha Ve anna fi ummatihi men yastahilluha bi asah isnad Ve ecma ahlul al ala tahrimi ba'daha ve qala cumhuruhum bi tahrimi jumlataha." Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan varit olan hani haramdır dediği müzik aletlerinden Cumhur hepsinin haram olduğuna, e, ümmetin e, çoğunluğu, bazı alimler de bazısının yani genelinin haram olduğuna e, işaret etmişler. O genel diyenlerin kastı ne? Defişe yapabilmek için def dediğimiz düğünlerde ki zaten sözünün devamında e, söylüyor keza li kastisna al ba'du darbe def fi al aidi بينما جزم الباخونه بتحريمه لان استثناء الدف في خاص بالنساء فقط diye yani sonrasında buna işaret ediyor Yani bazı halinden erkek de kadın da def çalabilir düğünde demiş sevinçte ama diğerleri demiş ki hayır yani bu sadece peygamberimizin kadınlara tanımış olduğu bir rühsattır sadece bundan kadınlar istifade edebilir diye. Mesela İbn Recep demiş, "La yu'rafu an ahadin min selefi min el-selef fiha." Yani seleften hiç kimseden böyle bir şeye rühsat verdiğine dair bir şey yoktur diye. Bunu nerede söylemiş İbn Recep? Bu ikinci söyleyeceğimi Fetihü'l-Bari'de söylemiş. Biliyorsunuz İbn Recep'in de bir tane Fetihü'l-Bari'si var. Değil mi? Meşhur bir fetihül var. Hafız İbn Hacer el-Askalani'ye ait olan Buhari şerhi. Bir de bir tane daha Fethul Bari var. İbn Recep'in, İbn Recep el Hanbeli'nin. O da Bukhari şerhi. Ama o tamamlayamamış. Yani namaz bölümüne kadar yazmış. Ondan sonrasını tamamlayamadan artık bırakmış. O da diyor: "Ve amma istima'u alatil malahil min ve la yu'lamu Hiç kimseden buna haramlığı konusunda bir ruhsat verdiği bilinmez demiş mesela. Tamam. İbn Hacer el-Heytemi tanıyorsunuz. Şafilerden Zevacir diye meşhur e, kitapları kitabın yazarı büyük günahları topladı. O da aynısını demiş ki: "Hazihi eyzil autari ve ribabi ve jenki falan saymış, saymış, saymış müzik aletlerini. Hazihi kulluha muharramatun bila khilaf." Khilafsız bir şekilde bila khilafin haramdır ve men haka fiha khilafen, Bak dikkat edin. وَمَنْ فيها فِيهَا Onda kim hilaf zikretmişse fakat galata Yani karıştırmıştır, anlamamıştır. Mesela defe istisna getirmiştir. O da bu konuda ihtilaf olduğunu zikretmiştir. اَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ حَتَّى أَصَمَّهُ وَاَعَمَاهُ Veyahut da hevası ona galip gelmiştir. Müzik dinleme isteği. Bu onu köretmiştir. veya da onun e, sağırlaştırmıştır diye. Anlaşıldı, bunlar da anlaşılıyor ki bu konu hakkında konuşan İslam alimleri hilaf olmadığını, bunun mücmah olduğunu, hilaf aktaranların yanlış yaptığını çünkü böyle sözüne bak bir de dikkat edin. Aslında bir hilaf var, mesela İbn-i sözünden anlıyoruz öyle değil mi? E, İbn-i sözünden, Kurtubi'nin sözünden anlıyoruz. Hilaf var ama sözünü muteber kabul etmemiş alimler. Yani hani sözü kale alınacak, sözü itibar edilecek ilim camiasında bilinen insanlar bu anlamda değildir, e, demişler ve selam. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da soracağınız bir şey var mı? Hocam mesela, ben hep icmadan mesela, alimlerin hiç icma olduğunu söyleyeceğim ama, bu nasıl mesela bu konu hakkındaki ihtilaf var? Bu icmayı nasıl anlamamız lazım mesela? yani Önceki derslerden gördüğümüz gibi deliler zikredilip, bu delilin kuvvetlenmesi için mi söyleyeceğiz yoksa? Yok. Niye çünkü İbn Hazm'in e, delil olarak zikretmiş olduğu şey elinden düşmüş yani. Hani gerçekten diyelim ki delile dayalı olmuş olsaydı, İbn çünkü İbn Hazm'in öncesi de, zamanı da, sonrası da ittifak etmiş. İbn Hazm'in ihtilafı bu icmaa zarar vermez. Öyle değil mi? Yani icma var derken icma varken hiç kimse muhtemel değil. Mesela Ehl-i Sünnet'e göre örneğin amel imandandır bu icmadır ama bir sürü buna muhalefet eden insanlar olmuş öyle mi? Bu kâla alınır mı? Alınmaz. Sebep çünkü icmanın kâla alınabilmesi için karşı tarafın o icmanın ic e e münakit olmasının önünde bir engel olduğunu göstermesi lazım. Ama ben hevamdan hevesinden yok ben bu icmayı kabul etmiyorum. Cık, bu olmaz yani. Tamam. Diyelim ki dediğimiz gibi yani İbn Hazm'a zan yapıp İslam alimlerinden olduğu için işte bu elinde bazı delillere dayanarak böyle yapmış ama bu deliller delil olmaktan çıkmış. Yani hem bu fende, kendisinin de ikrarıyla yani ondan daha iyi olanlar. Ee, bu fende, onun elindeki delillerin delil olmadığını söylenmişler. Onun için bu icmaya zarar vermez yani. Peki hocam, mesela e, demin Fethi Hazm'ın görüşlerine dayanıyor. İşte şu anda mesela bazı insanlar, işte bunun caz olduğunu, bomba olduğunu söylüyorlar. Ayrılık yapıyorlar. Tamam. E, bu insanlar bizim, onlara karşı muammerimiz nasıl olacak? Veya da onların fethalarına dayanıp da, müzik dinleyen insanlara karşı hüküm olarak, kuvvete muamele olarak nasıl davranmamız lazım? E tabi sen bunun haram olduğuna inanıyorsan, eğer karşındaki adama normal herhangi bir haramı e, bilerek ve ısrarla işleyen bir adama yapılan muamele neyse onu yapman lazım yani. E, mesela, ama mesela bu fetbaya dayanıyor, i̇şte derinleri mi getir, kapalı bir mesele açıyor. Şimdi ya müftüdür, öyle mi? Yani ya kendisi müftüdür, tercih yapmıştır veya o da avamdır, istifta yapıyor. Öyle mi? E, bu kadar alimin vermiş olduğu fetva bir de öbür taraftan bu e, var ve delil de yok. Yani bak mühim olan mesele bu ha. Yoksa İslam'da biliyorsunuz sayısal çoğunluğun bir değeri yoktur. Yani asıl olan vahidir. Kimin vahiyye muvafakat e, ettiği konusudur. Sahabenin uygulaması, selefin uygulaması, onlardan sonra bunu kabul edenler, bununla amel edenler, bu tarafta e, bir de bir de bu tarafta bulunanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şey değil. Ha nedir? Sadece bunu anlamamış olabilir. Mesela çünkü bunu böyle tafsilatlı değil de ben de çok duymuşum veya daha önceden ben de öyle biliyordum mesela. Müzik konusu ihtilaflı bir konudur. Bu kadar. Yani böyle olunca ne gibi oluyor? Birçok ihtilaflı mesele gibi müzik de ümmetin üzerinde ihtilaf ettiği bir meseleymiş gibi anlaşılıyor mesela. Ama sen bunu diyelim adam bilmiyor, böyle bir şey yapıyor. Sen bunu ona tafsilatlandırdın, öyle olmadığını. Yani aslında konu ihtilaflı bir konu değil veya var olan ihtilaf da delile dayalı bir ihtilaf değil. Yanlış anlaşılma, yanlış değerlendirmeden kaynaklı bir ihtilaf. Onun için bu böyle olmaz diye. Sen bunu ona izah ettikten sonra ha elinde bir delil vardır. O delili kullanması vardır. Delilin işte şeyi ihtilaf, iki tarafa da delil edebilir, böyle bir durum vardır. Böyle bir şey olursa zaten ayrı bir mesele. Ama yok, hiçbir şey yok. İbn-i Hacer dediği gibi yani hevası kendisini kör etmiş. Ya olsun, bu konuda böyle diyen alim yok mu? E, mesela mantığıyla sen normalde bir haram işleyen insanı aldığın tavır neyse onu alırsın anlatabiliyor muyum? Ama karşındaki diyelim dediğim gibi bu delilleri veya başka delil yani gerçekten delil olabilecek bir şey vardır elinde ve bu delil olarak değerlendirilebilir veya iki taraflı anlaşılmaya müsait e, olan bir delil o ayrı ama yok sadece işte konu ihtilaflıdır izah edilmesine rağmen anlatılmasına rağmen e, devam ediyorsa bu ayrıdır yani tamam Ha bir de burada ne vardır? Mesela sen kime tavır alıyorsun? O önemlidir. Yani sen tavır alacağın kişi kimdir? Senin tavır alacağın kişi aynı menhece sahip olduğun, öyle mi? Aynı e, metotla dini anladığın biriysen zaten böyle bir şey olmaz. Değilse zaten müzikten değil, menhecinden ona tavır alman lazım. Yani mesela diyelim şimdi belki sözlü söylendiğinde şöyle bir şeyle bu karışabilir. Hani fıkhi ihtilaflar, kapalı meselelerdeki ihtilaflar tavır almayı gerektirmez. Bu böyle olabilir. Haydi. Ama bizim konuştuğumuz bu konu farklı bir konu. Yani sen senin gibi düşünen, dine senin gibi yaklaşan bir adamın böyle bir sonuca ulaşması mümkün mü? Ben müzik dinliyorum çünkü ihtilaf var falan. Yok değil mi? Yapan da zaten söylüyor yani doğrudur haramdır ama Allah beni affetsin mesela ne yapayım? Sen nefsime yenildim dinledim diyor adam. Bir de zaten menheç olarak senin menhecinde olmayan adamın menhecinde menheci bidat menheci zaten. Yani üzerinde olduğu menheç dini anlama şekli Bid'at bir anlama şekli, öyle mi? Sen ona müzikten dolayı değil, menhecinden dolayı tavır alırsın. Anlaşıldı. Ee, mesela diyelim şimdi e, öyle, Kardavi, e, müzik dinlemenin mübah olduğunu söylüyor, hatta Gülsün dinlediğini söylüyor mesela ee, Kardavi. Şimdi sen Kardavi'ye müzik dinlediğinden dolayı değil ha. Kardavi'nin dini menheci anlaması, cıvıtması, sulandırması, selefe muhalefeti, sen bundan dolayı ona tavır alman lazım. Anlıyorsun değil mi? Diğeri de tafsirata gideceksin artık. Yani oturacaksın, kapalı bir mesele ise bundan tabi daha önemli meseleler yoksa eğer daha ehemmiyetli, daha önemli meseleler yoksa kapalı bir mesele, bir bu meseleye kaldıysa mesele, yani sonuç olarak aramızda bir bu mesele kaldıysa oturursun bu meseleyi tafsiratlandırırsın, gerçek açığa çıktıktan sonra gerek yok, neyse yapılır. Ama bugün bu tip meselere gelmeden evvel bu durumda olan insanların tehlikesi çok daha farklı. Dini anlama menheşlerinde zaten problem var. Yani bu aynı soru müzikte başka şeyde, başka şeyde de var. Başka şeyde de var. Başka şeyde de var yani sadece bu çünkü bir menheç ve bu da bu menhecin yansımalarından bir tanesi sadece. Tamam? Zaten hocam benim bu soruyu sormam Türkiye'de mesela e, mühim fetvaların sahibi mesela Allah var, menşahat var Tamam. Şimdi i̇şte bu taslimatı getirip dinlenebileceğini söylemişler. ve ben bu hani kaslılatını sormuşum yani. Mesela Müslümanlar da okuyor mesela bu özellikle tüm tamam. okuyorlar. Tamam. Aynı şey. Yani mesela şimdi biz burada dün size bir mesele anlattım değil mi? Dedim ki bir tane adam, bir müslüman dedi ki işte ya tamam bu öyledir ama işte ben falan kasetleri dinlediğim zaman imanım artıyor. Yani kendimi daha iyi hissediyorum. İslam Bunun İslamisi yok mudur? Falan. Ben ne dedim? Dedim ki bak ben ona dedim ki valla ben onu bilmem. Yani İslamisi var mıdır yok mudur? Ama olay bundan ibarettir. Yani eğer yani bizi ilgilendiren kitaptır, sünnettir, selefin anlayışıdır buysa bu, durum budur, öyle mi? Senin sorunun için de aynısı geçerli. Şimdi tavır, muayene konulacak olan bir hükümdür, öyle değil mi? Şimdi sen diyorsun ya mesela ben sana umumen derim e, tamamen net söylerim tavır al. Şimdi sen olsan sen yapamazsın mesela değil mi? Şimdi sen müzik dinleyebilir misin mesela burada? Dinleyemezsin değil mi? Niye dinleyemezsin? o da buradan bir kişi müzik dinleyebilir mi mesela? Yani sizin yanınızda açıktan e, dinleyemez mesela. Ha. Bu ne olabilir? Mesela bir Müslüman vardır diyelim ki müzik e, dinliyordur vesaire. Sen bu işin tavır boyutunu soruyorsun değil mi? Bu işin ayyan kısmı. Yani biz buna karşı nasıl davranacağız, ne yapacağız? Burada ne söylesen yanlış anlaşılmaya müsait. Yanlış anlaşılmaya müsait olduğundan dolayı da yani belki karşıdakinin dediğim gibi örnek verdim. Elinde bir delil vardır. Bizim anlamadığımız, onun anladığı bir delil vardır. Bunu konuşmak lazım yani. İşi tafsilata götürmek lazım. Sonra gerçek hakikat açığa çıktıktan ee, sonra da gereken neyse o da duruma göre yine. Yani işte engellerdir, şartlardır, çünkü muayyen birine karşı alınacak bir tavırdan e, söz ediliyor. Ve söylediğin söz birçok yere gidebilir. Yani sorduğun soru birçok insana e, gidebilir bu. Ama şunu söyleyebilirsin umumen. Hani umum serbesttir biliyorsunuz. Muayyen konusu tafsilatlı olan bir konudur. Ha ayet budur. Hadisler bunlardır. Sahabenin anlayışı bunlardır. Onlara da ihsan üzere tabi olanların ilkesi bunlardır. Ben bunu bilirim. Bunu diyebilirsin mesela. Tamam mı? Çünkü zaten hani belki diyeceksiniz ki niye, yani böyle İslam'ın hudutlarında ve net olmamız gerekmez mi? Evet net olmamız gerekir. Yani bunda problem işin bu kısmında değildir. Yanlış anlaşılmasın. Ama mesela Peygamber ne yapıyor? Örneğin münafıkları bile öldürmüyor değil mi? Sorduklarında ta ki Muhammed kendi ashabını öldürüyor demesinler e diye. Yani Müslümanların daha sıkıntılı olduğu, daha problemli olduğu bazı yerlerde Kullanılan bazı cümlelere dikkat etmek lazım. Değil mi? Yani belki bölücü olabilecek, iyice kırıcı olabilecek, iyice şeyi açabilecek söylemlerden uzak durmak lazım. Ta ki ne zamana kadar? Birebir sorunlar çözüme gelinceye kadar. Yani tam karşımızdan emin olup ne kastediyor, ne anlatıyor, delili nedir? Umumi meseleyi anlatırsın, tercih ettiğini de söylersin. Ama işin tavır boyutu. Çünkü bu bir tavır, senin söylediğin bir tavır. Ya yani Tavır alacaksın, sen fasıksın diyeceksin Eğer mesela adama. E bak Peygamber Vesselam, dışarıdan bakan insanların nazarını itibar edip münafıklık yapan insanları bile öldürmemiş ve illet olarak da bunu zikretmiş. Yani Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diye. Aynısı bugün bizim için de geçerli. Bütün dünya parçalayıcı hayvanların avına saldırdığı gibi İslam ümmetlerinin üzerine her taraftan saldırmış. Öyle değil mi? Yani böyle bir durum var ortada. Hakikaten senin de söylemlerine dikkat etmen lazım. Hani birbirlerini yiyorlar. İşte kendi ashaplarını öldürüyorlar, ister sözlü, ister eleştirisel, ister fiili, bizim de bundan uzak durmamız lazım. Ne zamana kadar? Tam bir şey netleşip, tam emin olunduktan sonra, tamam? Yani bu tip soruların cevabı biraz zor oluyor. Bir de geçen de mesela bir şey daha anlatmıştım, hatırlıyorsanız. Demiştim, karşıdaki sana bir soru sorarken zihninde bir şey canlandırıyor, sen ise umumi bir cevap veriyorsun ona. O alınan umumi cevap o zihninde canlandırdığı hakikate gidiyordu o hal olarak da. Ya bunu senin için söylemiyorum ama ortam budur. Mesela yarın öbür gün birileri size soru soracaklar. Sorulara cevap verirken çok dikkatli olmanız lazım. Ne yönden? Dini ketmetmek değil ha. Dini ketmetmek laneti, laneti gerektiren bir şeydir asla. Ama mesela adam örneğin beş kişi kendi aralarında otururlar. X şahsının yaptığı şöyle bir amel var. Bu x şahsının hükmü nedir derler. Üç kişi der ki tavır alacağız, iki kişi der ki tavır almayacağız. Mesela, tamam mı? Sonra sana gelirler bir hoca olaraktan, sana soruyu şöyle sorarlar ama. Hocam, şöyle bir adam, mesela şöyle bir Ameri yapan adama karşı İslam'ın bakış açısı nedir? Sen de dersin ki fasıktır, işte bu fasıklıktır, bu işte haramdır, ee, bu işte bu anlatırsın. Bak sen ne yaptın? Umumi sorulan bir soruya umumi bir cevap verdin. Sana soruyu soran adam ne yaptı? Senin umumi söylemiş olduğun o cevabı götürecek muayyen bir şahsa uygulayacak. Doğru değil mi? Belki bazı engeller vardır, belki bazı şartlar daha tahakkuk etmemiştir. Belki adamın elinde, belki adam haklıdır onlar haksızdır, belki adamın yaptığını anlamamışlardır mesela misal olarak da. Onun için insan biraz çekiniyor yani hani sorulan sorulara karşı bu anlamda verilen cevaplar umumi ama hususi bir yere gidebilir. Bir de zemin de böyle kaygan olduğundan dolayı yani umumi bir cevap vermemin sebebi bu. Yani yoksa şeyden dolayı ama sen dinlersen sana tavır alırım mesela. Yani sen şimdi müzik dinlersen sana güç gözümü kırpmadan tavır alırım. Niye? Çünkü sen aynı menhece tabi olduğunu söylemişsin. Öyle değil mi? Biz seninle beraber dini anlamaya çalışıyoruz. Ben sana sorarım yani kafana takılan bir şüphe olan bir şey var mı? Ya onu söylersin veyahut da yok dersin. O zaman derim sen hevana tabi oluyorsun değil mi? Ama dışarıda olan şu anda gayb konuştuğumuz bir şahıs veya mühim sorular kitabını okuyan herhangi bir şahsın durumunu bilmiyoruz şu anda. Aynı sana sorduğumuz soruyu bir Müslüman olarak ona da sormamız. E lazım, anlamamız lazım. Ama umumen yaptıkları haram mıdır? Haramdır. Yani umumen soracak olursak, eğer yaptıkları bu saydığımız alimlerin de üzerine işaret ettikleri gibi haramdır. Anlaşıldı? İnşallah. Hı. buyur Hocam, son olarak efendim, Rett'ten soracağım, mesela efendim bir taslak var mıdır? Mesela erkekler çalabilir mi? Erkekler çalsa bir musla deneyebilir mi? Mesela erkeğin çaldığını. İşte İbn-i diyor ya, mesela e, genel ulema Defte sadece e, kadına kastır demiş. Okuduk ya İbn-i fetvasını. Ama e, bazı alimler e, er, e, burada bir hani, peygamber illa bu kadına kastır dememiş. D, d, d, d, sevinç ortamında çalınabilir, erkek de çalabilir, kadın da çalabilir demiş. Yani buradan nasıl olmadığı için nas ne kadarını kapsar, ne kadarını kapsamaz. İnsan diyebilir evle olan sadece kadınların çalmasıdır. Erkeklerin bundan uzak e, durmasıdır diye ama bu yapılırsa da Hani iki tarafın elinde bir delil var. Defe izin verilmiş. Sadece bu kadınlara mı kastır, erkekleri de kapsar mı? O kısmı kapalı olduğundan dolayı Allahu alem der yani. Tamam ya. Tamam? Burada e, sevinç dışında dinendiği zaman, mesela düğünde düğündü şundan dinendiği. Yok. Zaman... Sahabe ne diyor? İnne ma ruhi ursi. Ya bir sevinç olacak. Mesela Peygamberimiz e, savaştan sak salim geldiğinde bir kadın def çalıyor, ada kalıyor. Ve Peygamber'in mesela bu da bir sevinçtir. Öyle mi? Bayram günlerinde o diyor ya bu günler bayram günleridir diye. Düğünde Peygamberimiz izin veriyor. Demek ki sevinç. insanların toplandığı sevinç olan, mutluluk olan yerlerde olabilir. Bunun dışında e, Nas'ta bir şey yok. Yani sahabe de öyle anlamış zaten. Bunun bir e, has bir şey olduğunu, izin olduğunu anlamış. Allah-u Başka? Tamam inşallah. Ve ahiru davana rabbil